Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bir kitaptan bahsedeceğiz, bir öykü kitabından. Ee, Ekim ayında çıktı. Ee, tam tarihini söylemek gerekirse esasında bir kere daha bakmak lazım belki de. Ekim 2011'de, evet, yaklaşık 3 ay önce Hay Hikayeler Everest çıkmıştı. Biz de kitabın yazarını mutlulukla burada ağırlıyoruz bir kere daha. Pakates Dukyan, stüdyo konuğumuz merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Sizi burada görmek her zaman bir mutluluk vesilesi. Daha önce esasında biz size konuk olmuştuk. Agos'a gelmiştik. Agos'ta e, Gavur Mahallesi dizisi kapsamında sizinle bir söyleşi yapmıştık. Migretiç Margosya'nın ile ilgili. Hatta bize bir bölüm de okumuştunuz. Ne Mutlu Onlar Ki Bu Dünyada Fakirdiler. Şimdi esasında bu kitabın ilk haberini de orada almıştık. E, o zaman ismi sanırım biraz daha farklıydı. Bir Dünya Öykü demiştiniz bize. İsmi belirlenmiş değildi. E, yani... Yayın evine teslim ettiğim ana kadar da bir isim belirleyememiştim. Hı hı. Ee, doğru, bir dünya öykü bana çok sempatik gelen bir e, isimdi ama sanırım daha önce de benzer şekillerde kullanılmış e, bir isimdi bu hı hı. bir dünya bilmem ne yani öykü değilse bir de o bir dünya ifadesi evet. e, biraz aşınmıştı o yüzden imtina ettik. Bunun da bu kitabın editöründe üstlenen Emre arkadaşımın eşi önerdi. Hay hikayeler diye, hı hı. Yani olmayacak şey değil dedi. <gülüyor> İyi ki de olmuş hay hikayeler. Ee, şimdi esasında belki çok klasik klişe bir soruyla başlız ama hay hikayeler yani nedir? Neden bu isim verildi? Anlam itibarıyla hay hikayeler e, Ermeni hikayeler ifade ediyor. Çünkü Ermenler kendilerine hay derler. Ee, ülkelerine Hayas'tan derler, hı hı. Ee, dillerine Hayeren derler. Ee, uluslararası anlamda onlar Ermenidir ya da Armenyondur, Armendir, işte ülkeleri Armenyadır. Ee, ama Ermeniler kendi kendilerine Armen veya Ermeni demezler, hay derler. Hay. Ee, bu oradan gelmiş bir ifade. Belki biraz yanlışlık da var bu işin içerisinde çünkü... Öykünün e, kitabın ilk öyküsünde Ermenlik'te hiç ilgisi olmayan bir yaşam görüyoruz hiç e, Orta Asya steplerinde geçen evet, Sibirya'da geçen Sibirya'da bir, geçen bir e, orkestra macerası evet. daha doğrusu dumanın bombalanışı falan. Evet, e, aborjinlerle ilgili bir hikaye Öyle de var. Değil. Aslında bir dünya öykü de belki biraz ona, ona daha yakın bitmiş olurdu. Çünkü evet, dünyanın pek çok yerinden, Hı -hı. pek çok ses, pek çok insan dinliyoruz kitabın içinde. Bir de e, esasında biçimsel olarak kapak bazen önemlidir, bazen önemli değildir bir kitap için. Ama sizin kitabınızda bir nar simgesi de var. Bir söyleşinizde bununla ilgili bir bilgi okumuştum. O nar sembolü de e, bilerek kullanılmış bir şey sanırım. Ee, sanırım e, bu kapak tasarımını Everest'in grafik çalışmalarını yapan Utku Lomlu adlı arkadaş yaptı. Ben hı hı. tanışmadım henüz kendisiydi ama e, bana da çok sempatik göründü yaptığı tasarım. Çok hoş göründü. Pek çok insanda bu kapağı çok beğendiğini söyledi. O anlamda çok e, yankı duydum ben de. Hı hı. E, bana da çok sıcak geldi. Ve dediğiniz gibi e, nar Ermenilere özgü sembollerden biri. E, üzüm e, salkımı gibi. üzüm salkımı da gene Ermeni süsleme sanatlarında çok fazla kullanılan bir şey, hı hı. nar da öyle. Muhtemelen onun da simgesel değeri bir bütün içerisindeki çok tanecikten kaynaklanmaktadır. Bu belki bereket ifade ediyordur. Ee, böyle şeyler. Evet. Yani. <gülüyor> esasında yani benim tamamen özden aklıma gelen kitabı okuduktan sonra da düşündüğüm bunlar imgesiyle ilgili olarak bir yandan bir saçılmışlığı da esasında gösteriyor. Kitabın farklı hikayelerinde e, Bir savrulmuştuk tabii ki de Ermenilerin e, hikayeleri, tarihleri içinde tehcir öncesi ve sonrası hikayeler de ağır basıyor. Ama onun dışında mesela biraz önce e, adını geçirdiğimiz aborjin kadının hikayesinde de e, gitmiş, ailesinden ayrılmak zorunda kalmış. kalmış. Ve sonra geri dönüp onlarla e, tanışma sürecini anlatan bir hikaye var. Genelde bu e, yolculuk, sürgün olma kopma, dağılma ve bir araya gelme süreçlerini içeren e, bir e, kitap olduğunu söyleyebiliriz. Ya da esasında bunu söyleyebilir miyiz? Size sormak istiyorum. Yani bu öyküleri hepsini, 15 öyküyü de birbirine bağlamak, e, bir ortak payda çıkarmak e, gibi bir düşünce sizin belki yoktur. Ama şimdi bir düşündüğünüzde var mı? Ee, var. Bazı şeyler var ki ben öykülerimi yazarken e, o kadar da farkına varmamışım. E, sonra bunlar bir kitap <gülüyor> halinde çıkınca... <gülüyor> Yayınlanınca okuyucu gözüyle ya da eleştirmen gözüyle fark ediliyor bunlar ve altı çiziliyor. Mesela bütün e, öykülerde bir yolculuk halinin oluşu. Evet. Ben bunu farkında bile değildim, emin olun. Yani öyle bir gayretim yoktu. Ama her öyküde illa bir yolculuk olsun diye bir e, tasam yoktu bunları yazarken. Hı hı. Ama e, tokat gibi kitap haline gelince sonra yüzüme çarptı. Daha doğrusu başkaları söyleyince hı hı. E, eleştirmenler veya işte okuyucular söyleyince ki Bütün ülküler bir e, yolculuk hali içerisinde geçiyor. Kah trenle, kah e, karayoluyla, kah uçaklarla. Uçaklar insanların köklerini koparıyorlar. İşte Sıvı uçağı asfalttan tekerleklerini Gidiyor. çektiğinde ve Hanuş'un da bu topraklarla olan bağlarını koparıyordu falan gibi. Evet ya da tam tersi aslında bir, bir hikayede de kavuşturma, geri dönüş kavuşturma. Evet. evet bu arada hikayeleri bir... E, Adını peki hatırlatmak lazım. Kemanla protestolu, aman balam üşümesin, Nisan anıları özür alay eder gibi hikayesi var. Yanı sıra Gazze ile ilgili bir hikaye var. Gazze şehri oturmuş ağlıyor. Hısım ki benim kişisel olarak en etkilendiğim hikayelerden bir tanesiydi. Kasşir'in 1916 Semaver'de gitti. 11 artı bir, terminal rölinin denk beji. Bu memleket bizim Viva Internazionale ve Hanuş üçlemesi var. Bir de üç olarak zaten üç öykü, kitabı evet, bitiren öykü biraz önce söylediğiniz. Şimdi bu hikayelerde... E, Daha önce yayınlanmışlar mıydı değişik mecralarda? Ermenice Çünkü... olarak hepsi de e, gazetelerde veya dergilerde yayınlanmıştı. Hepsi Ermenice yayınlanmış. Olarak hepsi de yayınlanmıştı. Evet. Hı hı. Burada daha önce yayınlanmamış olan yok. Türkçe olarak yayınlanmamışlardı ama Ermenice olarak hepsi de hı hı. yayınlanmıştı daha önce. Türkçe çevirisini aslında çeviri demiyorsunuz sanırım ama Türkçe tekrar gözden geçirip yazma e, bu kitaba Tam da öyle mesela. oluyor. Yani... E, Eğer başkasının bir metnini tercüme ediyorsanız doğal olarak metne sadık kalmak, yazarın söylediğine sadık kalma kaygısı içinde oluyorsunuz. Bu bir sorumluluk. Ama kendi yazdığınızı e, tercüme ediyorsanız bir başka dile o sorumluluk yok artık omuzlarında. O dakika keyfiniz nasıl iç, e, istiyorsa, içinizden ne geliyorsa ona göre değişiklikler yapıyorsunuz. Bunlarda da o değişikliklerden bahsetmek mümkün. Şimdi Pakrat Bey, öykülerin içinde... E... gerçek olaylardan esasında yola çıkıyorsunuz. Bunların bir kısmı esasında medyada da yer almış. Mesela şu anda aklıma gelen 6-7 Eylül olayları sergisi benim biraz da yaşım itibariyle hı hı. çok net olarak hatırladığım bir şey. O sergi basılmıştı. Ve onunla ilgili bir hikaye var. Onun dışında aborjinden aynı tekrar bahsettik. Bunun dışında sizin kişisel e, duyduğunuz, gördüğünüz, şahit olduğunuz hikayeler de var sanırım. Bu gerçeklikten kurgusala giden yolda nasıl oturtuyorsunuz kafanızda? E Hikayelerin e, içinde bir resim, bir an, e, bir olay çoğu kez gerçek oluyor. Gerçek yaşamda tanık olduğum veya duyduğum, hı hı. E, gözlemlediğim şeyler. Ama sonra onu bir hikayeye çevirirken her şey kurmaca oluyor. Fakat ülkemiz bize o kadar malzeme sunuyor ki biraz önce bahsettiğiniz hısım öyküsü. Bütünüyle kurmaca bir öykü. Baştan sona kadar kurmaca. Ee, o öykü ilk başta sokak çocuklarına dair bir şey yazmak dürtüsüyle yola çıktı. Sonra sokak çocukları arasında bir Kürt koymak ilginç geldi. Öbür sokak çocuklarına göre daha zayıf, daha oraya yabancı, daha acemi bir Kürt çizerken o Kürt'ün oraya yeni geldiğini ve Diyarbakır'dan geldiği, Diyarbakır'da niye geldiği, niye gelmiş olabileceği o Diyarbakır'daki yürüyüş sahnesini ve polisin yürüyüşçüleri dağıtmasını, o esnada panzerlerin taşlanmasını ama biz panzerlerin taşlanmasını veya benzer yürüyüşleri televizyonda defalarca defalarca izliyoruz. Evet. Ve o zavallı çelimsiz çocuğun annesi de bir taş altında ölüyor. Ben Diyarbakır'a gittiğimde kimlikleri karma karışık bir sürü insanla karşılaştım. Ya da e, Türkiye'nin Doğu illerine gittikçe, e, Van'a gittikçe, Batman'a gittikçe, e, bu örneklerle Dersim'e gittikçe bu örneklerle çok karşılaşıyorum. Bütün bunlar yan yana geldi. Yazarken aslında öykü tasarlandı. Önceden sonuna kadar tasarlayıp da kaleme döktüğüm bir öykü değildi hızın. Hı hı. Sonra... Öykü'nün bir yerinde İstanbul'da en sonunda artık e, oradaki kahramanımız Mesut kurtulacak. Polisler onu kurtardılar. E, götürdüler Cerrahpaşa Hastanesi'ne, reanimasyonun doktorları, insanüstü gayret. şu bu kurtardılar. Şimdi bu çocuğun ne olduğunu bulacaklar. Kim? Gene e, polis teşkilatının e, büyük imkanları birkaç saat içerisinde Diyarbakır'dan bilgi aldılar, şuradan bilgi aldılar. Ve bu çocuğun kimliğini, kim olduğunu kendisinden daha iyi bilir hale geldiler. Ondan sonra da onu bir rahibe teslim ettiler. O rahip aslında şu anda İstanbul'da Patrik Vekili makamında oturan Aram Ateşyan. Episkopos Aram Ateşyan. Kendisi de Diyarbakırlı, Lice'li. Hı hı. Ve Ermenice versiyonda bu çağrışımlar böyle gelince bu adamın adını kullanmak istedim. Direkt ona mal etmek istedim. Hı hı. Kendisinden izin almak zorunda kaldım bunun için. Dedim ki sana bir öykü okuyacağım. Yazılmıştır. Eğer izin verirsen burada senin adını da kullanacağım. Peki bir oku dinleyeyim dedi. Öyküyü okudum. Çok iyi bir öykü olmuş. Koyabilirsin adım. hiçbir sakıncası yok. Üstelik dedi ben o çocuğu tanıyorum. <gülüyor> Nasıl tanıyorsun dedim, bu kurmaca. Ben dedi Diyarbakır'da evde vaftiz etmişimdir o senin anlattığın çocuğu. İsmini de dedim mesrop koydum üstelik Şaşkına döndüm. Tabii ki o çocuk o çocuk değil. Çünkü bu çocuk tamamen hayal ürünü. Evet ama işte... Ama nasıl gerçekliğe bürünüyor? Bu çok çarpıcı geldi bana mesela. Evet. Esasında bu memleketin gerçeği Memleketin içinde... gerçekliği. Evet. Şimdi biraz önce aborjin dedik. E, Dersimin kayıp kızlarının aborjinlerden ne farkı var? İki tutam saç belgeselini izledik Dersimin kayıp kızları. İşte bu aborjin hikayesiyle birebir örtüşen bir şey. Evet. Aynen öyle. Yani bir şekilde bu memleketin gerçeği kurmaca olmasa bile gerçek olaylara da dayanması bile, esasında biraz e, kitabın e, çarpan mı diyeceğim bilmiyorum ama. Asıl etkileyici kısmı o geldi bana. İnsanlarla ilgili çok temel bir şeyi anlatıyor ve bu temel şeyi anlatırken onun kurmaca da gerçek olması çok da önemli olmuyor esasında bir süre sonra. Evet. Çünkü bu memleketin gerçeği ya da dünyanın gerçeği genel olarak farklı ve noktalarından. O e, bir tepsi içinde iki fincan kahve ile apar topar kendisini karakolda bulması hikayesi gerçektir. Bu yaşanmıştır biliyorum. Hı hı. Ama ondan sonraki oradaki figürler şunlar bunlar onlar da belki ayrı ayrı başka hikayelerin gerçekleridir. Evet. Ben gene biliyorum oğlu buradan gidip de 30 senedir bir daha geri gelmemiş olan annesiyle babasıyla sadece telefonla mektupla iletişim Konuşalım. içinde olan insanların varlığını da biliyorum. Her biri ayrı ayrı gerçeklikler ee, ama öykü içerisinde yan yana gelirlerken tabi kurmaca oluyorlar. Evet. Ee, şimdi... İki tane öykünüz var ki bir tanesi Sarkis Çerkezyan'ın anısına evet. yazılmış bir evet, öykü. Evet, bir partizan öyküsü. Evet, gerçek bir partizan öyküsü. Ondan önceki öykü de bu memleket bizim Hrant Dink'in bir sözüyle başlıyor. Biraz Hı -hı. önce bahsettiğimiz 6-7 Eylül e, olaylarını anlatan, ''Biz başkalarının bedel ödeyerek, kan ve ter dökerek kur kurdukları cennetlere değil, yaşadığımız cehennemi cennete çevirmeye talibiz.'' Evet. yok başlıyor bu memleket bizim ve 67 Eylül olaylarını anlatıyor. Esasında biraz önce de söylediğimiz gibi yani Ermeniler'den sadece bahseden bir kitap değil. onların hikayeleri etrafında dönen pek çok olay var, durum var. Fakat bir yandan Rumların bu ülkede çektikleri, yaşadıkları mağduriyetleri ve gitmek zorunda oldukları yerleri de anlatıyor. Bu özellikle bu öyküde vardı. Başka bir yerde var, devam ediyor tam hatırlayamadım. Hayır. Ama şunu söyleyebilirim. Muhtemelen şimdi bu aşamadan sonra yazacağım kitaplarda ben artık Çerkezlerin mağduriyetlerini, Lazların mağduriyetlerini falan da yazmak zorunda kalacağım. Çünkü düne kadar fark etmediğimiz ne çok mağduriyet var evet. bizim ülkemizde. Düne kadar fark etmedik çünkü bu mağduriyetler bir şekilde bir entegrasyon sürecindeydiler ve bizzat sahipleri tarafından dillendirilmiyorlardı. Ermeniler 90 senedir zaten feryat figan ediyorlar. Bazen kendi içlerine kapanarak feryat figan ediyorlar. Bazen de biraz daha duyulur sesle. Hı hı. 90 senedir ama ızdıraplarını haykırıyorlar. Hı hı. Belki Rumlar için de durum öyle. Ama örneğin Türkiye'li Yahudiler biraz da politik bir kaygıyla çok fazla da bunu konuşmuyorlar. Entegre olmaya gayret sarf ediyorlar. Çerkezler, Lazlar gibi... Toplumlarsa, Müslüman toplumlarsa bu entegrasyonu daha da benimsemişlerdi. Hı hı. Ama şimdi pat diye neredeyse ansızın denecek şekilde bizim ana dilimize ne oldu sorusu beyinlerinde çaktı. Evet. Biz niye çocuklarımıza kendi isimlerimizi koymuyoruz sorusu beyinlerinde çaktı. Bir ana dili kavramı başka bir halkın mücadelesinden Bu halklarda da soru işaretlerine yol açtı ve geriye dönüp baktıkça görüyoruz ki bu halklar da aynı şekilde mağduriyet çekmişler. Mesela sınıfta Çerkezce konuşan, Abazaca konuşan bir çocuk da Kürtçe konuşan bir çocuk gibi aynı şekilde dayak yemiş veya cezalandırılmış veya azarlanmış. Hı hı. Dolayısıyla e, yarın öbür gün belki de daha çok dilli bir Türkiye'ye doğru evrileceğiz. İnsanlar daha bir duyarlı olacaklar. Artık sadece e, kendi etnik kimliklerinin e, dışa vurumlarını aile içindeki düğünlerde veya bayram yemeklerinde falan değil biraz daha kamusal alanda da ifade etmek isteyecekler. E, dolayısıyla herhalde öykülerimde daha çok... Ermeni olmayan hikayeler de olacak sorumlu ediyorum. Gittikçe çeşitlenecek. Tıpkı evet. bu ülkenin dilinin çeşitliliği gibi esasında. Tam da öyle. Evet, e, yani biraz önce söylediğiniz tabii ki de çok önemli. Çünkü örneğin Çerkezler de muhtemelen yıllardır süren bu mağduriyetler içinde, <gülüyor> aile içinde e, daha özel hayatlarında belki de bu e, zaten kullanıyorlardı dillerini ve e, özellikle Ermenilerin ve Kürtlerin kendi ana dilleri için verdikleri son dönemde e, kamusal alana taşınan bu mücadele sonrası onlar için de emsal Olmuş Tam olabilir. oldu. Evet. Biraz önce 90 yıldır zaten devam ediyor dediniz. Şimdi e, bu esasında çok fazla konuşulan ama bir kere daha tekrar etmenin önemli olduğunu düşündüğüm bir durum. O yüzden tekrardan soruyorum. Hrant Dink cinayetinin sonrasında Ermenilerin kamusal hayatta e, dillerini ve daha çok kimliklerini ortaya çıkarmak için... E, ...daha gönüllü olmalı ya da belki de daha çok ortaya çıkmak adına bir değişim getirdi mi sizce bu son beş yıllık dönem? Bakınız bu tür şeyleri genellemelerle açıklamak çok zor. Çünkü Hı -hı. Ermeniler de bir bütünlük ifade etmiyorlar. Hı -hı. Hrantling hayattayken, Hrantling, bütün Ermenilerin gayet iyi bildiği bazı mevzuları televizyonda örneğin... Türkiye'nin geniş toplumuna mesela siyaset meydanı gibi bir programda çok izlenen bir programda anlatırken Ermenilerin iki türlü reaksiyonu vardı bu duruma. Bir kısım Ermeniler diyorlardı ki vay ağzına sağlık oğlum ne güzel söylüyorsun aman Allah seni korusun. Bir kısım Ermeniler de diyorlardı ki yani ne lüzum var şimdi bütün bunları söylüyorsun yani huzurumuz kaçacak insanları kışkırtıyorsun yarın öbür gün başımıza yeni bir bela olacak. Şimdi bu iki farklı algı bugüne kadar da gene iki farklı algı olarak duruyorlar. Hanen kimi Ermeniler Hrant'ın ölümünden sonra daha bizim kaybedecek neyimiz var diyorlar. Ya biz zaten vereceğimiz bedeli verdik diyorlar. Artık susmayacağız diyorlar. Gençler arasında buna daha sık rastlıyorum. Hı hı. Bu anlamda örgütleniyorlar. Yeni platformlar oluşturuyorlar. Daha politize oluyorlar. Ama gözlemlediğim bir şey daha var. E, ...aman diyorlar çocuklara Türkçe bir isim koyalım da... ...yani askere falan giderken... ...başına bela olmasın, göze batmasın. Hı hı. Bu da yaygın. İnkar edilebilir bir şey değil. Bu da evet. çok yaygın. Evet. Aslında bunun önceki sizinle yaptığımız süreçte... ...özellikle Ermeni Edebiyatı'ndan bahsederken de... ...bu örneği vermiştiniz. E, yani artık genç nesil... ...Ermenilerin... E, Ermenice okumak konusunda gönüllü olmadıklarını hatta bunun bir pratik olarak da e, devam etmediğini söylemiştiniz. Esasında evet. tam da askere giderken e, sorun olmasın Türkçe isim verelim e, noktasıyla paralellik gösteren bir evet. davranış. Evet konuda... yani o entegre olma isteği daha doğrusu güvende olma arzusu. Evet. Ee, biraz önce söyledim ya Yahudi toplumun bu konuda biraz daha e, şeydir böyle pragmatisttir e, durumları iyi değerlendirir. Onlar çok daha eski zamanlardan beri. bu yöndeydiler. Hı hı. Ermeniler arasından onları örnek gösteren çok adam vardı. Bak onlar akıllı. Öyle yapmak gerekir. Hiç gerek yok. Yani zaten bazı isimler var ki telaffuzu bile pratik değil. Benim adım mesela onlardan biri. Ben çok sık adımın yanlış telaffuzuna tanık olurum. Mütemadiyen düzeltmek zorunda kalırım. Halbuki herkesin bildiği bir isim koymakta bir sakınca görmüyorlar. Sakınca görmüyoruz dedikleri şey kültürlerinin heba olmasıdır. Evet. Kültürün ...denize dökülmesinde bir sakınca görmüyorlar. Evet. Pakrat Estukyan'la konuşuyoruz. Hay Hikayeler kitabını Hay Hikayeler'den... ...onun açtığı, açtığı yoldan, yoldan... <gülüyor> gidiyoruz. Dünya halini konuşuyoruz. <gülüyor> evet. Ama kitap da dünyalar kadar gerçekten. Everest'in nereden çıktığını hatırlatalım. Şimdi Ekim dedik ikinci baskısı yapılmış bir de... E, ...epey iyi sanırım tepkiler genel olarak... Kitaptayım. Evet, Aralık 2011 itibarıyla da ikinci baskısı yapıldı kitabın. Birinci baskı e, doğrusu ben biraz da mahcubiyet içindeyim bu kitabın böyle hızlı tükenmesinden <gülüyor> çünkü e, bilemiyorum doğal olarak ben Ermeni toplumu içerisinde belki. E, nispeten tanınan bir isim olabilirim. Ağustostaki yazılarım şunlar bunlar ama e, Türk toplum beni oradan da tanımaz çünkü Ağustos'ta da Ermenice yazıyorum. Evet. Bir köşe var, bir sütunum var orada Ermenice yazıyorum. Genellikle Ermenice yazıyorum. E, o yüzden de ben biraz hayretle karşıladım bu kitabın başarısını. Hı hı. E, sonra ilginç e, şeyler aldı, e, kritikler aldı. Çoğunlukla yayın evleri böyle bazı insanlara, bazı yazarlara, bazı önerilerde bulunurlar. İşte şu kitabı tanıtacak bir şeyler yazar mısınız falan. Burada hiç öyle şeyler olmadan çok hoş e, günlük gazetelerde e, yorumlar çıktı. kitap eklerinde falan bir yana. Hı hı. Örneğin Pakize Barış'ta e, tarafta, tarafta köşesinde ha Hikayeler, Pakra Destokyan bütün bir makaleyi bu konuya ayırdı. Ben çok gurur duydum, hı. çok sevindim ama... Tanışmıyoruz da sonra bir telefon açıp ıı, teşekkür etme medeni cesaretini de gösteremedim. Acaba o da mı? Ayıp mıdır? Ya, yakışır mı? Yakışmaz mı? Yani bir sürü mahcubiyet açtı bu kitap bana. <gülüyor> Buradan programı dinliyorsa Pakistan Barış'ta. Yani ne bileyim bir <gülüyor> sürü <gülüyor> mahcubiyet. Daha pek çok, pek çok. Ee, Sarpan var, Sarpan oğlumun arkadaşı. Mesela da o kadar güzel bir e, içten... Bir yazı yazdı ki ama oğlumun arkadaşı olduğu için yazdığını düşünmüyorum. Hayır, kitap ona bir şeyler söyledi. Yazıyı okuyunca böyle düşünüyorum. Hı hı. Yazıyı okumadan düşünebilirdim ki işte oğlumun arkadaşıdır. Belki oğluma bir kıyak mı yaptı ne yaptı ama. <gülüyor> Hayır, yazıyı okuduğumda görüyorum ki Sarpan kitaba dair konuşuyor. Arkadaşının babasına dair konuşmuyor. Evet. Ve daha böyle bir dizi kitap eklerinde çıktı. Jack Dinçeliğin çok sıcak bir yazısı çıktı. bir sürü yazılar çıktı. Evet şimdi siz stüdyoda benim karşımdasınız diye ben de bunun mahcubiyetini yaşayarak çok fazla bir şey söyleyemiyorum kitapla ilgili. <gülüyor> Kendi kişisel düşüncelerim fakat e, yani zaten hani okuyan dinleyicilerimiz okumuşlarsa daha önce ve okuyacaklarsa belki de bu süreçten sonra bilemiyorum. Görecekler onların da yani kitabın hikayelerinin o samimiyeti ve e, insana dair olan temel, e, gerçek ya da kurmaca hiç fark etmez. İnsana dair temel varoluş derdini o kadar yalın kelimelerle, o kadar yalın bir dizilimle anlatıyor ki her öykü e, zaten bir şekilde kapılıp gidiyorsunuz onun içinde. Şimdi bu noktada sizin öyküleriniz zaten birikmiş ve bu birikmişlerin bir nüvesi bu kitap. Bir kısmı doğru mu? Evet. Yakında ne zaman gelecek yenisi diye sorayım. 2012 içinde sanıyorum ki ikinci kitap daha çıkacak çünkü dediğiniz gibi yedekte epeyce öykü var. Hı hı. Şimdi onlardan da gene bir 15 tane kadarını tercüme edeceğim. Yayına hazırlayacağım. Muhtemelen yıl bitmeden ikinci bir kitaptan çıkacaktır. 2012 sonlarına doğru işte kış başı sonbahar gibi hı hı. yayıncılar sanırım şeyi çok seviyorlar. E, kitap fuarı hemen öncesini muhtemelen o takvimlere yakın evet. yine ikinci bir kitap çıkacaktır. Yani tıpkı bu kitabın çıktığı dönemlerde evet. olduğu gibi. Evet. Ne güzel biz de şimdiden bu önceki söyleşimizde olduğu gibi şimdi de müjdelemiş olduk yeni <gülüyor> evet. kitabı. Umarım bir sene sonra daha öncesinde de sizi tabii ki de konuk etmeyi farklı vesilelerle isteriz ama ikinci öykü kitabında da tekrar bir söyleşi yapmak ümidiyle diyeyim şimdilik. İyi, bu sözleriniz üzerine şunu söyleyeyim ki. ...buraya ne vesileyle olursa olsun... ...gelmek benim için hep keyifli olmuştur... ...bazen Muamir Ketencoğlu... ...programına konuk olmak için gelmişimdir... ...bazen ben başka bir şey için ama... ...her gelmem keyifli bir şey olmuştur... Ee, ...öyle ki ne zaman çağırırsanız... ...ben hep hazırım... ...biraz önce söylediğiniz... E, sözcüklerse ...benim bu e, hikayelerle dair... ...bundan özelliğine dair... ...söylemek isteyeceğim... ...bir sürü sözcüğü barındırıyordu... ...yalınlık dediniz... Ee, ben daha da öteye geçiyorum Naiflik diyorum hı hı. Yazarken naifliği çok seviyorum ee, Anlaşılır olmayı istiyorum Bir de kelime cambazlığı yapmadan anlatmayı seviyorum Eğer şiir yazsaydım belki böyle düşünmeyebilirdim hı hı. O zaman sözcükler sözcüklerden imgeler imgelerden bilmem şunlar bunlar Ama burada bir çocuk anlatıyormuş gibi olması benim daha hoşuma gidiyor Ee, sizler belki de bilmeyebilirsiniz ama benim yaşımda olanlar e, ve sanata biraz yakın duranlar çok iyi bilirler. Belki siz de bilirsiniz. Ee, şehrimizde çok değerli bir Ermeni ressam vardı. Hagop Ararat Onun resimleri gibi öyküler yazmak istiyorum diye tanımlardım yaptığım işi. Onun resimleri de çünkü e, derindiği zayıftır. Bu e, İlk görünen imaj ve konularda çok basit insanlardır. Baloncudur, simitçidir, balıkçıdır, kestane satandır sokakta ama fevkalade insandır. Çok çok insandır. Agobarat Cumhuriyet Gazetesi çalışanıydı, yıllarca orada çalıştı. Emekli olduktan sonra da gene orada çalıştı, epeyce bir yıllar önce de hayattan ayrıldı. Onun resimleri gibi öyküler yazmak istediğimi söylüyorum çoğu zaman. fakat <gülüyor> Öz çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Rica ederim sağ olun. İyi ki konuk ettiniz. Çağırdınız. <gülüyor> Görüşmek üzere.